Burada tamamen beynin verme niyeti çok önemlidir. Yani bey burada bu parayı, ev için parayı verip artan kısmının kendisine iade edilmesini istiyorsa, yani böyle bir hassasiyeti varsa, o zaman tabii ki hanımın bir defa böyle para biriktirmesi doğru değil. Yani eve ne lazım, evin ihtiyacını kısarak bir para biriktiriyorsa, e, bu bu şekilde para biriktirmesi doğru bir şey değil. E, ve beyi de kendisine söylemişse mesela e, eğer para artarsa bu parayı e, sakın biriktirme. Yani e, bu parayı eve kullan ya da işte bana geri ver gibi bir şey e, söylemişsen kendisine sözlü olarak böyle bir şey ifade etmişse bu hanımın e, bu şekilde para biriktirmesi doğru değil. Ama bey hanımı harçlık olarak bunu veriyorsa yani kendine harca bunu diye veriyorsa e, dolayısıyla o parayı ona hibe etmiştir artık. Burada hanım e, kendisi için bir şeyler harcamayıp e, belki kara günümüz olabilir, ileride ihtiyacımız olabilir düşüncesiyle e, harcamayıp da bu biriktiriyorsa dolayısıyla bu biriktirmede kocasının rızası vardır. Bu birikimden dolayı e, kendisinin biriktirmiş olduğu parayı herhangi bir kimseye Borç olarak falan da verebilir yani bunun içinde hani illaki beyine söylemesi gerekmez ama karakocu saadeti açısından söylemesinin daha uygun olduğunu söyleyebilirim çünkü bazen hani her ne kadar harçlık olarak beyler verse bile bu paranın başka birine verilmesini duydukları zaman bundan rahatsız olabilirler burada en doğru olan ee, beyine e ben işte ee, bir arkadaşıma şu kadar borç para verebilir miyim hani zor durumda kalmış diye onu söylemesi daha iyidir. Ama bayanlar genellikle bunları bu tür şeylerde söylemeyebilir. Çünkü hani para biriktirdiği zaman daha az belki harçlık alabilir düşüncesiyle veya kocası kızabilir düşüncesiyle söyleyebilir. Burada esas olan yani kocasının tutumunu bilmesi. Yani kocası buna rıza gösteriyor veya hanımının da bu tür borç vermelerine ses çıkarmıyorsa, yani artık bu parayı ben sana hibe olarak verdim, karşılıksız olarak, yani istediğin şekilde kullan gibi diyorsa burada e, verebilir. Şimdi alan açısından düşünecek olursak, soruda öyle bir şey vardı, yani ben Hı -hı. bu parayı alabilir miyim diyor. Hem alan açısından hem de borcu veren açısından. Tabii yani alan açısından, borcu alan açısından düşünecek olursak, e, burada e, tabii ki alan, bir parayı almış ve onu geriye ödüyor. Onun açısından çok fazla bir sıkıntı yok. Yani ona bir şey söyleyemeyiz. Çünkü borç almış o da bunu da geri ödüyor bir şekilde. Fakat burada tabii ki yine de bir rahatsızlık söz konusu. Yani ne anlıyoruz bu sorulardan? Yani normal olarak kara kocanın bu tür şeylerde birbirleriyle diyalog halinde olmaları, birbirlerine haber vermeleridir aile saadeti açısından. Öyle bir şey vermeleri, birbirlerine haber vermeleri ve birbirlerinden habersiz bu tür işlere girmemeleri en doğru olanıdır.